Perişan FM e ulaşmak için Persan FM et dünya com tr Persan FM et dünya com tr Persan FM et Perisan FM. <gülüyor> dünya com tr Persan FM et <gülüyor> dünya com tr, <gülüyor> dünya <kom> .tr. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>